Örne kadar geçen ömür sürecinde yerine getirmekle yükümlü olduğumuz dini hüküm ve kurallar ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin sünnetinde mevcuttur. Bu iki kaynakta belirtilen inanç ve ibadet esaslarını emir ve yasakları bilmek, mümin olarak her birimizin görevi olmakla birlikte gündelik hayatta uygulayacağımız hüküm ve kuralları bu kaynaklardan çıkarmak, dini ilimlerde ihtisaslaşmayı gerektiren bir durumdur. Hem dini ve hukuki bir konuda dinin asıl kaynaklarında mevcut bilgi ve hükmün açıklanması hem de hakkında hüküm bulunmayan konularda belli kaynak ve metodlara bağlı kalarak hüküm elde edilmesi bu sahada yetkin alimlerin işidir. Osmanlı Devleti'nde bu işi yürütmekle vazifeli olan Fetvahane Kurumu'nu konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Emine Arslan. Düşüncenin özü başlıyor. Emine hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyisiniz? teşekkürler. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bu akşam Osmanlı Devleti'nde fetvaane kurumunu konuşacağız sizinle. Osmanlı Devleti dediğimiz zaman üç kıtaya yayılan çok geniş bir coğrafyadan ve çok kültürlü, renkli bir toplumdan bahsediyoruz. Bu toplum içerisinde aslında kuruluşundan itibaren Osmanlı Devleti'nde halkın ve devletin dini meselelerini çözümlemek için müftülük müessesesi Var olmuş. Daha sonra da bu Şeyhülislamlığa dönüşmüş, Şeyhülislamlık adını almış. E, i̇lerleyen süreçte de Şeyhülislamlığın içinde bir fetvahane kurumunun oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuş. Hocam buradan başlayalım. Fetvahane kurumunun oluşturulması için neden e, bir ihtiyaç duyulmuş sonraki dönemlerde? E, ve e, bu kurumun temel fonksiyonu Neydi? Fet, fetva ihtiyacı, fetva alma ihtiyacı aslında Osmanlıdan öncesinde de mevcut. Yani Hz. Peygamberden itibaren Müslümanlar dinleriyle ilgili ya da sosyal hayatta karşılaştıklar ama bir şekilde dinlerinde alakadar eden her konu hakkında fetva sorma ihtiyacı hissetmişler. Din zaten böyle oluşmuş. E bu Osmanlı öncesindeki Türk ve İslam toplumlarında da devletlerinde de hakeza buna yönelik olarak kurumlar oluşmuş elbette. Osmanlı'ya gelindiğinde de çok farklı bir yol takip etmesi beklenemezdi. Orada da aynı şekilde dine dayalı bir devlet düşüncesi olduğu için. Burada hem halkın ihtiyaçları hem de devletin karşılaştığı problemlerde bunun şer'i çözümünün ne olduğuna dair soru sorma ihtiyacı ve bilgi alma ihtiyacı ortaya çıktığı için ilk zamanlar resmi bir müftü tayininden bahsetmek çok mümkün değil. Hani böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı ama bu konularda ilim sahibi olan alimler, önünde çıkan, önde gelen alimler devlet otoritesi tarafından bu işle vazifelendiriliyordu. Ama böyle bir mecburiyet var mı fetva vermek için? Hayır yok. Yani eğer siz ehilseniz ve yeteri kadar ilmi birikime sahipseniz, insanlar gelip size soru sorabilirler ve kimse sizi bundan men edemez eğer doğru bir şekilde cevap veriyorsanız. Ama Osmanlı Devleti açısından bakıldığında her kurumun zaman içerisinde bir intizama, bir nizama kavuştuğunu görüyoruz. Müftürlük evet var, hem fetva kısmı var, hem kaza kısmı var. Bazen aynı kişide toplanmış bu görevler, bazen ayrılmış. İlk andan itibaren bunu görüyoruz. Orhan Bey zamanında bilhassa İznik Medresesi'nin kurulmasıyla beraber oradaki müderrislerden, Fetva konusunda büyük yardım alındığını biliyoruz ve e, fakat hiçbir zaman bunlar bir hani Osmanlı Devleti'nin ya da işte ilk zamanlar Beyliği'nin bir müftüsü olarak adlandırılmamış. E, müftüler tayin edilmiş, dediğim gibi çeşitli hani büyük şehirlerde, Bursa'da ilk zamanlar e, tayin edilmiş e, ama İşin şehir İslamlık adını alması, İstanbul Müftüsü'nün dahi şehir İslamlık adını alması, ya da şehir İslamlı kurumunun biraz daha ön plana çıkması, Zinbili Ali Cemali Efendi ile başlatılır. Kanunu. Evet, yani bu şeyde de Ebu Süd Efendi ile de artık Kemal'e ulaştığını söyleyebiliriz Meşayat Makamı'nın. Kazaskerlik hani benzeri bir kurum olan Kazaskerlik'ten ayrılarak hatta daha üst seviyeye çıkmasının bu sud efendiliği olduğunu da söyleyebiliriz. Kaynaklar bu şekilde anlatıyor. Biraz bu tür öncelik ve sorunluklar hem ilgilendikleri alan yetki alanları. Hem de aslında bunu belirtmek üzere kendilerine tahsis edilen maaşlarla da hesaplanıyor. Yani hangisi hangisinden daha çok bir tahsisat böyle bir tahsisat verildiyse kendilerine bununla da anlaşılıyor aslında. Bu Su'de Efendi bu konuda gaz askerlere bir fark atıyor. Ve hani onun ilmi birikimi zaten çok tartışmaya açık değil. Sonraki dönemdeki Şehiristanları etkilemesi açısından da sadece kendi dönemi değil, Osmanlı'nın son dönemine kadar kendi görüşlerine sıklıkla başvurulan, herhangi başka bir fıkhi otoriteye işaret sizin sadece Ebu defendi Efendi böyle fetva vermiştir denilerek bununla iktifa edilen de bir Şehiristan aynı zamanda. Bu Şehiristanların kendilerine bir... Yardımcı tuttukları muhakkak, yani bu işlerini görürlerken yardımcıları vardı. Bunlar nasıl diyelim, müsevvit dediğimiz bir yazıya geçiren fetvaları, gelen fetvaları ya da sonrasında verilecek olan fetvaları, oradaki her türlü evrak işlerini halleden, alem niteliğini taşıyan eğitimli kişiler vardı bu müftülerin yanlarında. Fakat bunların fetva emini olarak isimlendirilmesi biraz zaman aldı. Bu Zemil Ali Cemali Efendi'nin kendisine böyle bir yardımcı tuttu ve sonrasında da hayatının son dönemlerinde de hastalığı sebebiyle hani yaşlandı, hasta oldu. Biz bu şeyi istaneme tecavüde ayıralım demek yerine onun işlerini idare edecek olan bazı şahısların fetva vekili olarak tayin edildiklerini görüyoruz. Böylelikle yani fetva emini, fetva vekili, fetva kaymakamı gibi isimlendirmelerle aslında fetvahanenin en üst derecesinde görevlisi olan ve ondan sorumlu olan kişinin de artık temayüz etmeye başladığını görüyoruz. Bu fetva emininin etrafında şekillenmiş olan bir Alt derecelendirmelerden bahsetmek mümkün. E bu biraz daha sonraki dönemde yalnız. Yani ilk zamanlarda böyle kurumsallaşmış bir fetvahaneden bahsetmek mümkün değil. Çünkü Şeyhülislamlar da zaten öyle bir Özel bir meşahat dairesine gidip de orada işlerini yürütmüyorlar Ya kendi konaklarında bu işleri e, hallediyorlar. Tabii konakların selamlık kısımlarında bu işleri hallediyorlar. Kendi konakları müsait değilse de uygun bir e, konak kiralanıyor ve gerekli olduğu takdirde devlet onun bir kısmını tefriş ediyor ve orasını kullanıyorlar. E, Böyle olduğu için özel bir fetva haline kurumundan bahsetmek ilk zamanlarda mümkün değil. Ama Şehir-İstam konaklarında onların fetva işlerini özellikle bilhassa, yani fetvanın haricinde de pek çok konuyla artık daha sonraki dönemlerde muhatap oluyorlar ama ilk zamanlarda fetva verme işlerini düzenleyen, idare eden, yazılan fetvaları kontrol eden ve bunun en son haliyle Şeyhülislam'a sunan bir görevliden bahsetmek mümkün. Fetvanenin Ama kurum olarak var. ismi Fetvahane olarak var değil mi? Fetva odası diye geçebilir çünkü Şehir İslamlık dediğim gibi öyle büyük bir mekana kavuşması. He, öyle bir mekana kavuşması daha ziyade bu a kapısına taşınmasıyla beraber yeniçeriliğin ilgasıyla hem orasında unutturulması isteniyor, halk nezdinde de güzel bir şekilde hatırlanması isteniyor. Ve e, meşahat oraya taşınıyor. O zaman kendine has bir mekanı da oluşuyor elbette fetvahanenin de. Diğer e, meşahat dairesinin altındaki diğer e, birbirine o kadar çok fazla e, şey var ki orada, e, idari makam var ki, bir tanesi de fetvahane ama elbette ki e, en önemlisi diyebiliriz. Hocam fetvahane kurumunun belirli bir sistematiğe kavuşması biraz süre alıyor ama nihai şeklini aldıktan sonra içi içeride çok sistemli bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapılanmadan bahseder misiniz? Fetva işlemleri nasıl yürüyor? Halk sorularını oraya nasıl ulaştırıyor ve cevapları nasıl Fetva haline ile ilgili olarak aslında e, devlet zaman zaman nizamnameler çıkartıyor. Ve e, bu nizamnamelerle de e, fetvane içerisindeki görevlilerin vazifelerinin ne olduğu da tanımlanıyor. Yani iş tanımları yapılıyor. E, buna uygun bir şekilde zaten e, devam ediyor. Ama ilk zamanlardan itibaren daha genel hatlarıyla söyleyecek olursak, e, fetva talebinde bulunan kişiler bir şahıs olabilir, e, bir kurum olabilir bir bakanlık olabilir ya da bir mahkeme olabilir. bunlar kendi işleyişlerine bağlı olarak fesvahaneye taleplerini iletiyorlar. Eğer bir şahıssa zaten iki talepte gelebilir ya elinde bir yazısı vardır, soracağı soruyu hazırlamıştır ya da şifahi olarak anlatır derdini ve der ki bana bu konuda cevap verin. Bu e, her ikisinde de e, yapılması gereken bir şey var, bir e, fiil var. O da e, gelen fetva talebi e, tam anlamıyla meramını ifade edebiliyor mu, edemiyor mu? E, çünkü bir insan kendi yaşadığı olayı o heyecanıyla, işte pek çok şey katarak, belki abartarak belki eksik söyleyerek anlatır ve sizden istediği cevabı almak ister ama tabii ki fetvane böyle bir şeye müsaade etmeyecektir. O yüzden ilk geldiğinde bunu en temelde bir din karşısına çıkıp da bu durumu anlattığında ya da işte bir pusula ile geldiğinde pusula ile ilgilenen bir memurun karşısına çıkıp da bunu anlattığında onlar bunu bir fetva formuna uygun hale getiriyorlar. Bu form nasıl bir form oluyor? Şimdi siz sorunuzu sorarken çok genel şeylerden bahsedebilirsiniz ama eğer bir özellikle Şehristan fetvasına baktıysanız görürsünüz ki soru çok uzundur ama cevap çok kısadır. Ya Olur olur olmaz olur caizdir değildir şeklinde çok kısa cevaplar olur. Bir gerekçe içermiyor o zaman. Şehristan Çevir. fetvası içermez. Diğer onu da evet söylemekte fayda var. Şehiristan fetvalarının herhangi bir kaynağa işaret etme mecburiyeti yoktur. Ama bu onların kaynaklara bakmadığı anlamına gelmez. O kaynaklara bakma işi alt kısımda hallolur. Müsevvitler işte en son... E, bu müstevvîdlerin yardımcıları vardır. Onların altında mürazzımlar, mürazzımların yardımcıları vardır. E, müstevvîdlerin başında bir reisül müstevvîdiyim vardır. Reisül müstevvîdinin işlerin arttığı zamanlarda ona yardımcı olacak olan reisül müstevvîdin muavini vardır ve onun üzerinde de fetva e, emini ve yine işleri şok arttığı zamanlarda ona e, yardımcı olmak üzere tayin edilen fetva muavini emini muavinleri vardır. E, bu kadar aşırma esnasında zaten e, gerekli yerlere müracaat ediliyor. E, fetvalar, fetva kitaplarından, fıkıh kitaplarından bunların kaynakları çıkartılıyor. Ama bunlar fetvaya yazılmıyor, Şehiristan fetvalarında. Eğer siz e, Şeyhülislamlıktan çıkan bir fetva değil de, Kenar müftüsü dediğimiz daha taşrada olan bir müftüden fetva isteyecek olsaydınız işte onlar oraya bir kaynak yazmak zorunda kalacaklardı. Delil yazmak zorunda kalacaklardı. Ama Şehiristanlar için böyle bir mecburiyet yok. Birazdan belki bunun nasıl bir literatüre yol açtığını da konuşabiliriz. Ama bu mimar üzere devam edecek olursak hani fetva talebinde bulunan kişi ne yapıyor diye bu yazılan Tam uygun bir forma sokulan yazılar, en son fetva emininin de kontrolünden geçtikten sonra Şehrislam Efendi'ye arz ediliyor. Şehrislam Efendi eğer kendisine gelen, e tabii bu öyle bir yazılıyor ki ya olur diyecek, o formatta yazılmış, ya olmaz formatında yazılmış burada Şevlisam efendi fetva emini ile eğer aynı görüşteyse o zaman altına hemen olur yazıp kendi imzasını ve çok nadiren işte hastalıklar durumunda özel izinlerle mührünü vurarak bunu imzalar ama zaman zaman da aynı görüşte olmaz Şevlisam efendi gelen fetva emininden gelen cevap ile diyelim. E, o zaman e, elbette ki bir daha gönderse dahi en sonunda Şeyhülislam efendi hangi görüşteyse e, ona göre fetva çıkar. Çıkan fetvayı da e, gerekli mercilere ulaştırmak fetva müvezzilerinin e, vasıtasıyla e, olur. E, burada tabi e, eğer kurumlardan gelen bir fetva talebi söz konusuysa oradaki yazışmalar çok daha farklı bir şekilde ilerliyor, Sadaretlerden, sadaretten daha doğrusu gelebiliyor. Bunlar daha ziyade dış ilişkilerle alakalı konular olabiliyor ile ilgili olarak belki bir yeni bir kanun çıkartmak gerekebiliyor. E, bu tür konularda ilgili de. Ama bazen hiç böyle bir mesele olmaksızın da mesela diyelim ki e, hariciye vekaletinden gelen sorulara bakıyorsunuz. İşte e, vakti zamanda özellikle Balkan savaşları sırasında e, pek çok harple ilgili olarak ortaya çıkan meseleler var. Bunların e, cevabının ne olduğuna dair e, fetva alınan. Meşihatten diyelim biz orada çünkü üst bir makamdan e, talep etme arzuları var. Onlardan gelen sorulara da cevap verildiğini görüyoruz. Onlar biraz daha geniş formatta yazılmış olan soru ve cevaplar oluyorlar. Hocam biraz önce bahsettiğiniz fetva çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Hem bireysel sorulara hem kurumların sorularına hem de mahkemelerin sorularına yanıt veriyor. Ve hukuk sistemi içerisinde hukuk mekanizması içerisinde belli bir yeri var. Biraz bundan bahseder misiniz? Ee... Osmanlı'da mahkemelerin verdiği kararlarında Hanefi mezhebinin müftabih olan görüşleriyle, yani Hanefi mezhebi içerisinde bir konuda birbirinden farklı görüşler olabilir. İmamlarımız arasında ihtilaf olabilir. Yani kurucu imamlardan bahsediyorum burada. Ama zaman içerisinde fetvaya uygun olduğu kabul edilen ve müftabih diye isimlendirdiğimiz görüşler var. Hanefi mezhebine uymak Osmanlı Devleti'nde oldukça önemli ve burada da Hanefi mezhebi içerisindeki öyle kıyıda köşede kalmış görüşler değil de dediğim gibi mezhep görüş haline gelmiş olan görüşlerle amel edilmesi, bunlarla kaza yapılması çok mühim. O yüzden bunu neden istiyorlar? Bir standart oluşturmak istiyorlar. Bir mahkemeye gittiğinizde bir meseleyle alakalı olarak size eğer müftabih olmayan bir görüşle karar verilirse, bir hüküm verilirse aynı meseleye başka bir şehrin kazasında hakim farklı bir görüşle hüküm verecek olursa hukuk standartizasyonu mümkün olmaz. O yüzden Osmanlı ee, bu konuda çok çok dikkatli davranmaya çalışıyor. Hani bazen bu konuda tasubu olduğu da söylenir. Ama en büyük sebebi olarak bunu görmek mümkün. Bir standart oluşturmak gerekli. Ee, ancak bazen öyle durumlar oluyor ki müftabih olan görüşler, e, çok insanları rahatlatacak ya da maslahatına uygun olmayan görüşler de olabiliyor. Bu özellikle son dönemde çokça karşımıza çıkıyor belli mevzularda ve bunu aşmak için de fetvahanede zaten başka kurumlar ihtas etme yoluna da gidiyor Şeyhülislamlar. Ama konumuza dönecek olursak bir mahkeme eğer müftabih olan görüşün ne olduğunu bilmez ise bir hakim bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi değilse ya da işte kendince bir tercihte bulunursa farklı bir görüşte amel etme konusunda e, o zaman bunun temiz edilmesi söz konusu olacak. Aksi takdirde temiz diye bir şey olmaz da. E, usulüne uygun yapılmış olan her e, mahkemenin e, hükmü geçerlidir. E, ancak böyle bir durumda buna itiraz etme hakkı ortaya çıkacak. E, o yüzden şayet böyle e, Hanefi mezhebinde müftabih olan görüş e, Osmanlı hükümdarının, sultanının emriyle, fermanıyla geçerli görüş haline getirilmediyse o zaman burada bir sıkıntı ortaya çıkacak. Böyle durumlarda mahkemeler fetvahaneden kendi durumlarıyla ilgili olarak doğru olan görüşün ne olduğunu istifta edebiliyorlar. Yani bu konuda fetva talebinde bulunabiliyorlar. Şahıslar da bu tür taleplerde bulunabiliyorlar. Kendileri henüz e, mahkemeye gitmeden önce ellerini kuvvetlendirmek adına kendi durumlarını anlatan, izah eden bir e, soru sorup e, aldıkları fetva ile beraber, bu kağıtla beraber mahkemeye gidebiliyorlar. Biz Hanım böyle bir e, fetva aldık diye ki bu önemli bir şey ama kadılar bununla hüküm vermek zorunda mı? Değil. Yani öyle bir mecburiyetleri yok. Resmi olarak yok ama gayri resmi olarak... Şeyhülislam'dan alınan bir fetvayı da... Bir ...görmezden gelmeleri var. çok mümkün. Değil. Kaza ile ilgili olarak bunu söyleyebiliriz. Bir de fetvahane de zaten ilamat müdüriyeti var. Yani ilamat bölümü var. İlamat bölümün... ...vazifesi de şu ya da fonksiyonu da şu. Mahkemeler bir karara varıyorlar. Hüküm veriyorlar ama mahkemeler hükümleri icra edecek olan, infaz edecek olan makamlar değiller. E, o yüzden bunları infaz edecek olan makamları bildirmek, ilam etmek gerekiyor. E, bu ilamların hazırlanması aşamasında, e, ilamet müdürüyetinde bunlar hazırlanıyor. Burada görevli memurlar var ve bunların usulüne uygun bir şekilde hazırlanması e, mühim. İlamet bu hazırlananlardan da ayrı bir literatür ortaya çıkıyor sonrasında. Sak mecmuaları dediğimiz hakimlerin kendilerine emsal, hem yazı yazma, hüküm verme usulüyle ilgili olarak emsal teşkil eden, hem de hangi konularda ne tür hükümler verilmiş ve bir problemle karşılaşılmamışla ilgili bir önerinde örnek oluşturabilecek olan metinler ortaya çıkıyor. Bu da ayrı bir tür e, sak mecmuaları. Bu e, usule uygun bir şekilde yazılması e, ilamat müdüriyeti içerisinde gerçekleşiyor. En son fetva emininin bu da kontrolünden geçiyor. Burada eğer bazen e, ilamat müdürünün onayladığı, ama fetva emininin onaylamadığı hükümler ortaya çıkabiliyor. O zaman burada tekrar hepsi bir araya gelip toplanıyorlar ve bir daha baştan kontroller yapılıyor. Eğer yine ihtilaf söz konusu olursa fetva emini hangi görüşteyse o tercih ediliyor ve ona göre hüküm veriliyor. Yani işin içerisinde bizzat fiilen zaten var fetvahanede. Burada bir de şu husus var. Fetvanede görevli olanlar uzun yıllar boyunca aynı mesleği yapmıyorlar. Bazen bakıyorsunuz bir müsevit başlıyor göreve. İşte bir belli zaman içerisinde belli mertebeleri geçtikten sonra bir bakıyorsunuz Galata müftüsü olmuş ya da Galata kadısı olmuş. Hani müftü olmak belki çok çok mühim bir şey olmayabilir Osmanlı içerisinde ama kadısı kadı olmak önemli bir tayindir. Ve hangi ee, şehirde e, ne tür bir kadı olduğunuz da önemlidir. Bir bakıyorsunuz işte e, Hicaz'a gidiyor, orada kadılık yapıyor, dönüyor tekrar fetvahanede müsevvitlik yapıyor. Ya da işte daha üst mertebelerde reis-ül Müsevvi dinlik veya fetva eminliği yapıyor. Bu fetva ile kaza arasında e, fetvahanede çalışan, meşihat kurumunda çalışan insanların münavebeli olarak e, iş gördüklerini de, bunu da, bunu da görmemiz mümkün oluyor. Bu Terkeci neyi sağlıyor? Evet, yani hem pratik işin pratiğini görüyorlar hem de teorisiyle ilgilenmiş oluyorlar. Bazen hani hep söylenir ya siz kolay söylüyorsunuz ama iş pratikte böyle değildi diye bu şeyde bile vardır. Hani ilahiyat eğitimi alan ilahiyat akademisyeni olup da hiç fetva vermemiş olan bir kişinin vereceği fetva ile... Sürekli fetva vermek zorunda kalan, sizin karşınızda derdini böyle ısrarla anlatan, hatta ağlayan birisinin karşısında fetva verenin ben aynı tecrübeli sahip olduğunu düşünmüyorum. Burada hmm. Sonuçlarını görme de, açısından evet. da e, daha tecrübelidir. Böyle bir etkileşim söz konusu. Zaten kadıların tayinleri de meşahat içerisinde yapıldığı için aynı zamanda şunu da söylemek lazım. E bu ağ kapısına taşındıktan sonra şu an Süleymaniye Süleymaniye Camii'nin hemen yanında İstanbul Müştürlüğü'nü belki seyircilerimiz görmüşlerdir. E o kadar küçük bir yer değil o zamanlar ki bu şu anki bina da zaten sonradan yapılmış olan bir bina. Aslında uygun olarak yapılmış fetvahane kısmının ama etrafında başka yapılar da vardı ve oraya zaman içerisinde ee, i̇şte Kazaskerlikte de taşındı, İstanbul Kadılığı da taşındı, çeşitli medreseler taşındı, Kuzat, yani Kadıların yetiştirildiği medresede taşındı. Ee, onlar orada zaten bir e, muhit içerisindeler, çok yakın bir e, çalışma mesai ilişkisi içerisindeler. E, o yüzden bir bakıyorsunuz, bir kişi aynı zamanda e, bir fetvahane içerisinde bir görevi varken, Galata Kadılığı'nı da aynı anda oftesinde barındırabiliyor. E, yer olarak aynı yerdeler çünkü. Böyle bir geçişkenlik söz konusu. Hocam fetvahanenin işi zor gerçekten. E, çok geniş bir alana hitap ediyor çünkü ve çok fazla işlem e, içerisinde bir sistematiği var. E, hocam fetvahanelerin gelen e, biraz önce de sık sık atıfta bulunduk. Literatürü de var e, bunun bir. E, fetvahaneye gelen bütün soru ve cevapların bir kaydı tutuluyor muydu? E, nasıl tutuluyordu ve bu e, zaman içerisinde nasıl bir literatüre dönüştü? Fetva Haneye gelen sorular evet kaydı tutuluyor ama her birinin ilk zamanlardan itibaren kaydını tutulduğunu söylemek çok mümkün olmayabilir zira hani Ebu Süreyya Efendi'nin çok fetva verdiği den bahsedilir dedik ya artık ne kadar abartılır bilmiyorum ama abart ne kadar abartırsanız abartın yarıya bile indirseniz sayı bir günde 1412 tane soruya cevap verdiği söyleniyor. Bir kişinin böyle bir bu kadar soruya cevap vermesi mümkün değil ve bunların hepsinin de yazıya geçirilmesi mümkün değil. Elbette müsevitleri var yardımcıları var. Ama o kadar çok sorunun gelmesi var. mümkün <gülüyor> böyle bir alanda. Şu sebeple mümkün hem o dönem itibarıyla hani en geniş sınırlarına ulaştığı dönemlerden ve her türlü kurumun artık ortaya çıktı, temayüz ettiği Şeyhülislamlığın da çok kabul gördüğü bir dönem olması açısından. Gerçekten evet, mümkün. Yani mümkün ama bunların her birinin kayda geçirdik bir yerde e, yüzyıllar boyunca muhafaza edildiğini düşünmek biraz zor. Fakat Ebu Suudi Efendi'nin vermiş olduğu fetvaların da yine kendi e, fetva eminleri tarafından kaydını tutulduğunu biz biliyoruz. Ama bunu e, bir mecburiyetten dolayı mı yapıyorlar? Bundan çok emin olamıyoruz. Çünkü e, bu mecmuaların başında, kendileri için hazırladıkları bu mecmuaların başında, Fetva eminleri e, diyorlar ki işte biz hani çok böyle. E... Nasıl diyelim Şeyhülislam çok fazla fetva verdi. Bunlar çok mühim fetvalardı. Biz bunların kaydını tutuyorduk. Fetva eminliğimiz zamanında bir nüshasını da kendimize aldık diyorlar mesela. Yani bazıları şeyde kalıyor, meşahitte kalıyor. Bir, bir nüshasını kendilerine çıkartıyorlar. Onun öneminin farkındalar. Daha sonra sonra onları, sonraki verilecek fetvalar içinde oldukça yol tabii, gösterici. Hem öyle hem de şu da çok mühim. Az önce söyledik ya Şehir-i fetvalarına kaynak gösterme mecburiyeti yok diye. Şimdi aldılar götürdüler fetvayı şehir ait ama diğer müftüler ve kadılar bunu nasıl kullanacaklar, buna nasıl bakacaklar? Kendilerinin çünkü müftabih olan görüşte amel etme mecburiyeti var. O zaman bunların kaynaklarını bilmeleri gerekiyor. O kaynakları çıkartma işlemini işte genellikle bu fetva eminleri yapıyor. Kendilerine bu kayıtları alırken zaten hazırlık aşamasında hangi kitaplara bakıldığını da bildikleri için gerekli gördükleri takdirde onların her fetvanın altına o Arapça kaynaklarından birebir o metnin geçtiği kısımları alıyorlar ve sonra da hangi fasıl, hangi babşit, işte hangi kitap onu da yazıyorlar. Bunlara biz nukullü fetva mecmuaları diyoruz. E, en azından ben öyle söylüyorum. Çünkü bu kitapların sistemi. başlarında. dipnottan küçük bir farkı var. E, sadece bir şey vermiyor. Hani alta dipnot verip de şu kitabın şu sayfası demiyor. Oraya o metni yazıyor. İlgili bölümün bölümü, o cümlelerini de yazıyor. Böylece tekrar sizin o kitaba gitme mecburiyetiniz de kalmıyor. Eğer giderseniz de rahatlıkla bulma imkanınız ortaya çıkıyor. Çünkü hani bu kitaplar zaten e, fetvahannennin bir kısmında bulunuyor e, Meşahat Kütüphanesi dediğimiz kısımda hala şu anda da vardır ancak kitapların bir kısmı şu an yani başkanlığı Bakanlığı yazma eserler kütüphanesinde Hani zaman zaman bakınca fark ediyorum ki aslında fetvanennin kitabı onlar e, burada e, Çünkü devamlılık söz konusu orada e, bu kitaplarla ilgilenen de bir hafızlık kütüpler de var tabii fetvahanenin bu işiyle ilgilenen de bir görevlisi var. Görevlilere ek olarak bunu da söyleyelim. Müsevvitlere lazım olduğu zaman yani fetva yazarken bir kitaba bakmaları gerekiyorsa gidiyorlar, ilgili yerden kitabı alıyorlar, getiriyorlar, sonra tekrar götürüyorlar. Bu konuda da çok hassaslar çünkü aynı zamanda fetvahane dışına çıkartmaları da bu kitapları yasak. Fetva, o kitaplara baktığınız zaman pek çoğunda kayıt olarak vakfeden kişinin hane ya da hane dışına çıkarılmasının yasakladığını görürsünüz kayıt olarak. Başkalarının bunlardan yararlanması mümkün mü hocam? Oraya gelerek ancak. Çünkü diğer başka kütüphaneler var. Halkın kullanabilecek kütüphaneler var. Ama bunlar sadece meşahat için vakfedilmiş olan kitaplar. bir kısmını zaten vakti zamanda orada görev yapmış olan fetva ehlinlerinin ya da müsevvitlerin de hahkiza ya da şeyhü İslamların da vakfettiğini görüyoruz. Çünkü orada ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Bir de belli kitaplara ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Yani bu kısım da önemli. Hem bu kaydedilen fetvalar şeyhü İslamların verdiği fetvalar, fetvanede kaydedilenler bir de onların kullandığı kaynaklar bizim için Osmanlı döneminde fıkıh dendiğinde ya da hukuk dendiğinde ne tür bir literatürün karşımıza çıktığını, ne tür bir literatürün muteber kabul edildiğini gösteriyor. Bu kitaplar üzerine belli Şehlistanların vermiş olduğu fetvaların toplandığı koleksiyonlar, mecmuaların da yine ...zaman içerisinde fetvahani'nin kendi kaynakları arasına girdiğini görüyoruz. Yani mutever kabul ettikleri kitaplar arasına girdiklerini görüyoruz. Bu özellikle önemli. Yani ortaya çıkan literatür açısından... E, çok mute, fetvahani'nin muteber kabul ettiği dört fetva mecmuası diye özellikle söylenen... E, ...Fetevay-i Ali Efendi, mesela Çatalcalı Ali Efendi'nin fetevay Ali Efendisi çok meşhurdur. E, bu... Fetvayı Fezzullah mesela veya Fetvayı Fezzieye diye de geçen bunlardan bir tanesi Beşçetül Fetavadır, Yeni Abdullah Efendi'nin fetva mecmuasıdır. Lale Devrimi şehir olduğu için e, uzun yıllarda şehir İslam'lık yapmış... ...o döneme ait e, bilgiler de içerir. Sorulan sorular da dönem, döneme ait bilgiler içerir. E, son olarak da neticetül fetava. Osmanlı'nın son dönemine da, dair artık e, ortaya çıkmış olan bir koleksiyondur. Bu biraz daha bir koleksiyon diyebiliriz. Çok fazla sayıda Şehir-i İslam'ın bir araya getirildi. E, bunlar ilk elden akla gelen şehir İslam fetva mecmualarıdır. Buna Ankara'vi de eklenir e, aslında... Ama e, dört fetva mecvasi dendiğinde bu dörde akla gelir. Bunların kaynaklarına baktığımız zaman da işte e, aslında ortak bir e, nasıl diyelim e, Osmanlı'nın Osmanlı ilmi geleneğinde ortak bir e, muteber fıkıh kitabı ya da fetva kitabı anlayışının olduğunu da görüyoruz. Yani e, kendi yapmış olduğum bir çalışmada benim özellikle hani tespit ettiğim bir şey bir husustu bu. O da Bizim Osmanlı Dönemi Fetvasının kaynakları genellikle çok büyük oranda Orta Asya'lı Hanefi Fıkıh alemlerinin eserlerine dayanıyor Maverağın Nehir bölgesi alemleri bizim oradaki gelenekle bağlantımız aslında kopmamış ve hani o devamlılıkta söz konusu. Hanefilik içerisinde Maveraünler bölgesi ikinci bir ekol olarak Irak, Irak ekolünden ayrı olarak önem taşır ve bizim Osmanlı'nın daha ziyade beslendiği kaynağında Nehir bölgesi Hanefi hukuku olduğunu söyleyebiliriz. O tevfihat olduğunu söyleyebiliriz. Hocam literatürden bahsederken bir de Babu Meşihat'ın yayınladığı Ceride-i İlimiye var. Burada da Fetwa Hanen'in verdiği Hükümlerin yer aldığını görüyoruz, halka yansıtıldığını görüyoruz. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Evet, bu aslında diğerlerinden biraz daha farklı çünkü burada artık kaynak olma özelliği belki. Meşayed bunu kendisi iş edinerek yayınlıyor. Vermiş oldukları fetvaları yayınlıyorlar burada ve kamuoyuyla paylaşıyorlar. Burada tabii sadece fetvalar yayınlanmıyor. Başka kendilerinin kamuoyuyla paylaşmak istedikleri bilgiler de paylaşılıyor. Bazen nizamnameler paylaşılıyor. Ama fetvaları da yayınlıyorlar. Artık dönem öyle bir dönem çünkü. Onların yayınladığı fetvalar tabii artınca buna ilaveler de yapılıyor öncesinde aslında ceride ilmiyeden önce ilaveli eee mecmua Cedide diye bir eee şey daha var. Yayın daha var. Ceride Değilmiye daha sonraki dönemde ortaya çıkıyor. Son dönemde yapılan e, Muhitül Fetava diye bir çalışma da var aslında. E, bu çalışmanın temel gayelerinden birisi Az önce bahsettiğimiz Osmanlı'da Hanefi benim müftabih olmayan görüşleriyle amel etmenin caiz olmaması ya da yasaklanması konusuyla alakalı. Son dönemde bu konularda biraz sıkıntı yaşanıyor. Özellikle ahval-i şahsiyeye dair yani medeni hukuka, aile hukukuna dair diyelim biz, bazı konularda Hanefi mezhebinin hem müftabih olmayan görüşlerinden hem de Hanefi mezhebi haricindeki görüşlerden, mezheplerden görüş alma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi savaşlarda bir bilhassa eşleri işte tehlikeli yerlerde savaşta esir oldular ya da olmadılar bir yerde kayboldular savaş esnasında ve herkes geri döndüğü o halde onlar geri dönmedi mesela. Ve geride eşleri de kendi maişetlerinin bunu karşılayacak kadar bir nafakaları olmaksızın kaldı. Bu durumda Hanefi mezhebinin görüşü biraz zorlayıcı. O da yani e, neredeyse işte bu giden eşinin 90 yaşına gelinceye kadar, kimi şeylerde görüşlerde 120 yaşına gelinceye kadar, kadar çıkartıyorlar. E, eşi boşanamaz. E, malları taksim edilemez şeklinde bir görüş var. E, bu tabii mümkün değil çünkü yani gittiler gelmediler geride çoluk çocuk beraber kadınlar kaldı. E, ne olacak? Burada Şafii mezhebine göre bu işi halledebilecekler ama e, Hanefi mezhebine göre hem de müftabih olan görüşe göre hatta müftabih olmayan görüşe göre bile burada herhangi bir... E, Çıkış yolu bulmak mümkün değil. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Şöyle bir çare var. Fıkıhta yani İslam fıkında eğer bir konuda Emirül Müminin, şayet Müslümanların maslahatını görürse o konuda farklı bir hükmü. ...kabul edebilir. Ama burada bir maslahat söz konusu olması lazım. Ve burada en önemli da elbette ki devlet başkanının kararının olması lazım. Bu karara bir gerekçe hazırlayabilmek için de, yani neden böyle bir karar alsın hükümet, pardon, padişah diye... Bunun için muhtelif tavvanın başında uzun uzun hangi konularda işteat edilebilir, işteat edilebilecek olan konular nelerdir? Eğer işteatta uygun bir konuysa, devlet başkanı bunlardan birinin tercih edebilir mi fıkıh göre diye bunlar açıklanıyor muhtelif tavvada. Ve sonuç olarak bu durumda eşleri kaybolan kadınlarla ilgili olarak da onların mahkemeye başvurarak ayrılabileceklerine hükmediliyor. Benzeri aile ile ilgili hususlar var. Diğer Hanefi mezhebinin haricinde bir mezhebe mensup olan kişilerle ilgili olarak ise onlar zaten kendi mezheplerine uygun olarak bir müftüye ya da bir kadıya gidebiliyorlar. Ama Osmanlı'nın burada gözettiği husus şu bir Kadıl Kudat tayin ediyor ve o Hanefi mezhebinden oluyor. Onun tenfizinden geçiyor bu şeyler, hükümler. Her dönemde böyle mi? Her dönemde böyle olmuyor. Bazen bazı sultanlar geldiği zaman diyorlar ki, başka bir sizin işinizi, Şafii mezhebi çözebilecekse, oradaki bir hüküm çözebilecekse, Hanefi hakim kendisine Şafii bir naib, Atayabilir ve böylece o meseleyi onayıp çözer ve Hanefi Hakim de onu tenfiz eder, o hükmü geçerli kılar. Bu uygulama var. İşe yaramış mı? Yaramış. Ama bir müddet sonra zannederim bazı hanımlar rahat boşuna için Hanefi mezhebinden Şafii mezhebine geçişlerde bulunmuşlar. Bu tür şayalar üzerine de sultanlar verdikleri kararlardan zaman zaman dönmüşler ve demişler ki hayır. Yani ancak Şafi ise en baştan itibaren Şafi ise bir Şafi kadıya gidip hüküm verdirebilir. Ama Hanefi mezhebinden bir hanım ben Şafi mezhebine geçiyorum bir geçip geleyim falan. Bunu çok uygun görmemişler. Bunu engelleme yoluna gitmişler. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ediyorum öncelikle. Bu alan aslında belki hani konuşma fırsatı biraz bulabildik ama çok daha geniş çalışmalara ihtiyaç hisseden bir alan. Çok şükür ki son, 100, son 10 yılda belki son 15 yılda fetvahane üzerine fetvahanedeki kayıtlar üzerine çalışmalar arttı, akademik çalışmalar arttı. Ama elimizde hala çalışılmayı bekleyen pek çok hem mecmua hem de kayıtlar şerhisi ciller mevcut fetvahaneye dair olan şerhisi ciller mevcut. Bunlar üzerine çalışılması bizim kendi bizim medeniyetimiz için çok önemli olan bir kurumun tarihinin ve fonksiyonunun tam olarak anlaşılması içinde bir yol açacaktır diye düşünüyorum. Bu çalışmaların bize de yeni bir perspektif kazandıracağı aşikar hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Şehir İslamlık bünyesinde kurulan Fetvahane Kurumunu konuştuk bu akşam. Oldukça sistemli bir yapısı ve işleyişi olan bu kurumun dini ve hukuki sahada ve toplumsal hayatta ne gibi fonksiyonlar üstlendiğini gördük haftaya tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın